Güvde Allah'tan, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila Ve ila imani hep beraber anlamaya çalışıyorduk. <gülüyor> Sadece ben meleklere iman etmişim, meleklerin varlığına iman etmişim demek, meleklere iman değildir demiştik. Meleklere iman edebilmek için önce aklımızı kullanmamız gerekir, aklın bütün melekelerini kullanmamız gerekir. Ne diyor o melekeler? Biri idrak etme melekesi. Yani anlama melekesi. Taakul melekesi. Akletme. Aklını kullanma. Kullanıp anlama melekesi. Tefakuh etme melekesi. Fıkh etme. Fıkh da oradan gelir. Derinlemesine düşünme melekesi. Tefekkür melekesi, tefekkürü biliyoruz zaten. Eğer tefekkür bizde melekeye dönüşmemişse tefekkürü yapamıyoruz. Tefekkür melekesi, tedebür melekesi, yani dübr demek arka demektir. Ayetlerin, varlığın, olayların, meselelerin arkasındaki manayı anlama melekesi, bir de hafıza melekesi vardı. Bunlar hepsi aklın melekeleriydi. Aklın melekleriydi. Bu melekelerin oluşması için, kamil olabilmesi için aklı kullanmak gerekiyor. Yani hem hafızayı hem akletmeyi, taakul etmeyi, tefakuh etmeyi, derinlemesine düşünmeyi, tedavür etmeyi, arkasındaki manayı anlamaya çalışmak gerekiyordu bir de onu hafızaya kaydetmek gerekiyordu. Mesela Allah Hazreti Adem için buyurdu ki Adem o ağaçtan yedi ve Unuttu. Unuttuğu için bunu yaptı. Yani hafıza melekesi kamil olmadığı için dedi. Allah'ın söylediğini unuttu. Unuttuğu için İblis'e uydu. İblis'e kandı. Allah'ın kendisine bu ağaca yaklaşmayın demesini unuttu. Ve <gülüyor> ensahum unuttu. Aklı melekesi yani hafıza melekesi kamil manada oluşmadığı içindir. Zaten öyle bir imkanı da olmamıştı. İnsan yanlış yaparken aklı melekeleri gelişiyor. Anlıyor çünkü. Yanlış yapınca Eksik yapınca, acı çekince, sıkıntı yaşayınca o melekeler güçlenir. Yanlış şeytandandır. Şeytanın bizi yanlışa düşürmesini istemiyorsak, bize unutturmasını istemiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Aklı melekelerimizi kemale erdirmemiz gerekir. Yani... Allah'ın emrettiği gibi düşünmemiz, tefekkür etmemiz, taakkül etmemiz, tedebbür etmemiz, tafakkur etmemiz lazım. Bütün bu melekeleri kullanmamız gerekir. Aynı şekilde hafıza melekesi de böyledir. Unutmamak için onu da kullanmak gerekiyor. Mesela hepimiz biliyoruz bilimsel olarak İnsan aklının yüzde en fazla onunu çalıştırır. On beşini çalıştırsın. Hadi yirmisini çalıştırsın. Yüzde seksen çalışmıyor. Yedekte bekliyor. Yüzde seksen. Nasıl çalışır? Eğer bu melekeler çalışırsa, faal durumda olursa, o geriye kalan yüzde seksenlik bölümde devreye girer. Bunun için tek bir sebep vardır, tefekkürdür o da. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür, varlığın yaratılışı üzerinde tefekkür, kendi yaratılışı üzerinde tefekkür, kendini anlamak için tefekkür yaptığında o boşta olan, yedekte kalan bölüm çalışır, yüzde seksenlik bölüm çalışır. Çalıştığı kadarıyla akıllı olur, aklını kullanmış olur, Allah'ın kendisine verdiğini kullanmış olur yani. Bir de gönlün melekeleri vardı. İmam melekesi, yani sevme melekesi, muhabbet melekesi, aşk melekesi, gönlün melekesidir bu. Gücü kuvvetidir. Meleke demek güç ve kuvvet demek. Meleklere iman ederken önce melekeye iman etmen gerekiyor. Yoksa Yoksa kaybediyoruz. Takva melekesi vardı. Allah'a karşı sorumluluğunu bilme, anlama ve gereğini yerine getirmeye çalışma melekesi. Takva melekesi. Herhangi bir özellik, ona hasa deniyor, o özellik onda melekeye günde onu bir elbise gibi giymiş olur. Yani takva melekesi onda melekeye günde büyüyüp kemale erdiğinde... O takvali biri olur. Allah'a karşı sorumluluğunu bir an bile unutmaz. O sorumluluğu yerine getirmek için bütün çabasını, gayretlerini sarf eder. Çünkü takva ondan melekeye dönüştüğü için gücü ve kuvveti vardır. Meleke yoksa güç ve kuvvet yoktur onda. Allah'a teslim olma, Müslüman olma melekesi, Kur, Allah'a teslim olması gerektiğini, Müslüman olması gerektiğini bilir. Ama teslimiyeti gösteremiyor. Neden? Teslimiyet melekesi kemale ermediği için, olgunlaşmadığı içindir. Ya da hiç o meleke yoktur. Meleke olmayınca yerini şeytani bir güç alır. Bu bizim kendi tercihimizle olan şeydir yalnız. Her bir Allah'ın isminin karşılığında bir meleke vardır. Meleke. Ne diyoruz? İman etmek diyoruz. Önce anlamak diyoruz. Anladık, bildik, öğrendik. O bilgimizin bizde imana dönüşmesi gerekir diyoruz. Sonra amele dönüşmesi gerekir diyoruz. İmana dönüşürken o güç ve kuvvet olur bizde. Meleke olur bizde. Allah'ın isimlerine iman ederken de bu böyledir. Allah'ın her bir isminin karşılığında bir meleke, bir güç ve kuvvet vardır. İman ettik, sevdik yetmez. Hemen sorumluluğunu yerine getirmek için, yani takvalli olmak için ne yapıyoruz? O ismi seviyor ve üzerimizde göstermeye çalışıyoruz takvamızı, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerine getirmeye çalıştıkça o bizde güç ve kuvvet olur. Meleke olur. Onun için önce Allah'a iman sonra meleklere iman. Yani Allah'ın isimlerinin üzerimizde tecelli etmesi gerekir. melekleri iman bu demektir. Bu birinci basamağıdır. Bizdeki meleklerin bizde Güç ve kuvvet olması gerekir, meleke olması gerekir. Eğer öyle olursa ne olur? Allah'ın isimleri bizde tecelli eder. Allah'ın nuru bizde tecelli eder. Ama önce akletmek gerekiyordu yalnız. Akletmesek olmaz mı? Olmaz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, aklı olmayanın dini yoktur dedi. Aklı olmayanın dini olmaz. O sorumlu da değildir. Yani aklı yoksa o çocuk muamelesi görür, cennete gider. Akıl varsa sorumludur. Neden sorumludur? Aklını kullanmaktan sorumludur önce. İman etse mesela buyurdu ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlar helak oldu. Alimler müstesna. Alimler de helak oldu. Alim olup ilmiyle amil olan, ilmiyle amel edenler müstesna, alim olup ilmiyle amel edenler de helak oldu, alim olup ilmiyle amel edip ihlas sahibi olanlar müstesna dedi. Alim olup ilmiyle amel edip ihlas sahibi olanlar da azim bir tehlikeyle karşı karşıyadır dedi. Azim bir tehlike içindedir dedi. Önce bilmek. Öğrenmek gerekiyor, aklı kullanmak gerekiyor, alim olmak gerekiyor. Alim, Allah'ı bilen demektir. Bildi, öğrendi, yetiyor mu? Yetmez, o helak olur dedi. Öğrendiğiyle amel etmesi gerekiyor, yetiyor mu? O da yetmez, o da helak olur. Eğer ihlası yoksa, bir de ihlas sahibi olması lazım ki Allah'a karşı samimiyet demektir. Yaptığını Allah için yapmak demektir. O da azim bir tehlike içindedir dedi. Azim tehlike, büyük tehlike. Neden? Eğer aklı melekesi gelişmemişse, meleklere imanı tam değilse o helak olur. Mesela örnek vereyim. Birçok örnekle karşı karşıyayız aslında. Allah rızası için adam öldürür. Allah rızası deyip öldürür. Samimi midir? Samimidir. Allah rızası için katil oluyor. Allah rızası için zulmediyor. Tarihten bir örnek vereyim. Hazreti Ali'yi şehit eden İbni Mülcem diye bir zat Sahabeden bir zat. İbni Mülecem. Sahabeden bir zat. Hazreti Ali şehit olduktan sonra zaten yakalamışlardı. O da idamı bekliyor. Bu arada ona işkence yaptılar. Elini kestiler, kulağını kestiler. Ama tek kelime itiraz bile etmedi. Sahabe söylüyor. Sabaha kadar namaz kılar, Kur'an okuyordu. En ufak bir korkusu ve endişesi de yoktu. Doğru yaptığını zannediyordu. Sabaha kadar Kur'an okur ve secde ederdi. Sabaha kadar... Allah'ı zikreder ve tesbih ediyordu. Sahabe onun alnında secde izi vardı. O kadar secde ediyordu ki alnında secde izi vardı. Ona işkence yapanlar dilini kesmek istediler. Bu yanlış bir şey yalnız. Dilini kesmek isteyince diyor bu ağladı. Soruyorlar niye ağlıyorsun? Elini kestik ağlamadın. kulağını kestik ağlamadın. Niye şimdi ağlıyorsun? Diyor dedi ki dilimi keserseniz neyle Kur'an okuyacağım? Onun için Kur'an okuyamayacağım için ağlıyorum. Bak hem mümin, hem Müslüman, hem alim, hem ilmiyle amel ediyor, hem de ihlas sahibidir. Değil mi öyle? Bundan daha nasıl ihlas sahibi olsun? Sorun nerede? İşlediği cinayetin büyüklüğüne bak, bir de ihlasına bak. Sadece o Cemil Savaşı'nda 10 binden fazla sahabe ölmüştür, 10.000 bin. Bunun çoğunluğu sahabedir. Mutlaka hepsi de biz doğru yapıyoruz diye hareket ediyordu. Sorun nerede? Sorun, meleklere imanı anlamamadadır. Aklı melekeleri gelişmemiş, olgunlaşmamış meleklere iman yoktur burada. Aklın bu melekeleri çalışmıyor. Saydığım bu melekeler onlarda çalışmadığı içindir. İşe yanlış yerden başlamışlar, imana yanlış yerden başlanılmış. Önce Allah'a iman etmeniz gerekir. Sonra meleklere iman etmeniz gerekir. melekeleri sendeki güce ve kuvvete iman etmeniz gerekir. Mesela Allah'ın halık ismi ya da halak ismi kulda nasıl tecelli eder? Mesela bizi dinleyen bir alim bunu duysa haşa haşa diyecek. Olur mu? İsmin tecelli etmesi gerekir. Allah sendeki o gönül alemini sana teslim etmiş. Yaratma işini sana teslim etmiş. Yaratma işini. Kendinden, Kadir isminden sana güç vermiş, kuvvet vermiş. Bununla beraber bu yaratma işini, yani kendindeki yaratma işini sana teslim etmiş. Melek olmak istiyorsan buyurun. Yapman gereken şey nedir? Onu kullanmak. tefekkürü kullanmak. Taakulü kullanmak. Tedebürü kullanmak. Tefekkürü kullanmak, yani düşünmek, aklı kullanmak tek kelimeydi. Yaparsan ne olur? Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür ettiğinde, Allah'ın ismi tecelli ediyor. Şeytani şeyler tefekkür ettiğinde, şeytani sen ne yapıyorsun? Halık ismi tecelli ediyor orada. Ama senin üzerinden tecelli ediyor yalnız. Sen yaptın, sana ait. Kim ne olmak istiyorsa Allah tamam diyor. Kıyamet günü perdeyi açtığında bak kurum sen yapmışsın. Ben bir şey yapmadım ki. Ben seni tertemiz yarattım. Ehseni takvim üzere en güzel surette, en güzel kıvamda yarattım seni. Ama sen bak kendine ne yapmışsın. Kendine şeytanlar icat etmişsin, peydah etmişsin, yaratmışsın demiyorum. Sen söyledin, tecelli etti. Zaten bu takdiri ben yapmıştım. Yani bu miktarı ben koymuştum. Böyle hükmetmiştim. Şöyle yaparsan sen bunu böyle yapmış oluyorsun. Yani sen şeytani şeyleri düşünürsen sen de tecelli edecek olan, meydana gelecek olan şeytandır. Ama sen eğer doğru akıl edersen, Allah'ı seversen, Allah'a iman edersen, Allah'a abd olursan Allah'ın isimleri senden meleke güç ve kuvvet olur ve o sensin yalnız. Yani sen ya meleksin ya da şeytan. İkisinden biri. Onun için Allah ayet-i de buyuruyordu. Biz her bir peygambere cinlerden ve insanlardan olan şeytanları düşman kolduk. Cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar peygambere düşmandır. Düşman oldukları peygamberin şahsi değildir yalnız. Yıllarca peygamber onların içinde yaşar. Hiç kimse ona düşmanlık yapmaz. Ne diyorlardı? muhammed Emin. Ne zaman ki Allah ona vahyini indirdi, vahyi tebliğ et dedi, o zaman düşman oldu. Bu durumda düşmanlık neyedir? Allah'ın vahyi nedir? Allah'ın kullarını Hakk'a Hakikatte abd olmaya nedir? Allah'a abd olmayı kabul edemiyor, kul olmayı kabul edemiyor. Niye kabul etmiyor? Yani, i̇blis oradan bir eder, sen benim kulumsun. Onun için Allah ne buyururdu? Şeytana abd olmayın, bana abd olun. Abd olmak demek sevmek demekti. Şeytanın sevdiğini seviyorsan sen şeytana abdolmuşsun. Allah'ın sevdiğini seviyorsan Allah'a olmuşsun. Allah kendini sever. Kendi isimlerini sever. Bütün varlıkta tecelli eden Allah'ın isimleridir. En kamil manada insanda tecelli etmiştir. Onun için en kamil sevgiye de insan layıktır. Bir de gönlün Melekeleri, hasaları, özellikleri vardı. Neydi bunlar? Aşk, muhabbet, sevmek yani iman. Takva vardı bir de, teslimiyet vardı, kurbiyet vardı. Allah'a yakınlık. Kul Allah'a neyle yakın olur? Allah'a abdolmakla, iman ile. Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin kendisinde tecelli etmesiyle Allah'a yakın olur. İsimler Allah'ın güzelliği ne kadar onda tecelli etmişse o kadar Allah'a yakın, o kadar Allah'a sevgilidir. O kadar da Resulullah Efendimiz'e benzemiştir. Bunun peşinden fena ve beka gelir. Bütün varlığından kurtulup Allah'ın güzelliğinin bütünüyle tecelli etmesi demektir bu. Fena, insanın kendi nefsinden, varlığından, benliğinden kurtulup beka da Allah'ın onda tecelli etmesi demektir. Bir de başka bir hasa daha özellik daha var. O da ikrah özelliğidir. İkrah, ikrah kerih görme, çirkin görme, buğz etme. Güzeli sever, çirkinlikten de nefret eder. Güzelliği kaybetmekten nefret eder. Güzelliğinin karşılığı Çirkinliktir, çirkinliğe buğz eder. Meleği sever, melekliği sever, melekeyi sever, Allah'ı sever, Allah'ın isimlerini sever, Allah'ın nurunu sever. Bunun tersi olan şeytani da sevmez. İblisi de sevmez. Aydınlığı sever, karanlığı sevmez. Nuri sever, zulmeti sevmez. Yoksa karşımızdaki biriniz sevmemek demek değildir bu. Sevmiyorsa ne yapar? Onu kendinden uzak tutar. Ya da onun zulmetin karşılığı olan nuru sever ve onu alır almaya çalışır. Allah'ın nuruyla nurlanır yani. Onun için Allah hemen insanın yaratılışından itibaren bize melekleri ve iblisi anlattı. Melekler secde etti diye melekler? Evet, nurdan yaratılmış varlıklar, Rabbini hamd ile tesbih eden varlıklar, Allah'ın her emrine itaat eden varlıklar, hamd ile tesbih etmek bu demektir. Sebehe, akdi demektir. Tesbih demek, Allah'ın ona gösterdiği yolda akmak demektir. Hareket etmek demektir. sebeha akti hareket ediyor demektir. Yoksa tesbihi almış eline, tesbih ediyor demek değildir. Allah'ın emrettiği gibi tesbih ediyor, yani gereğini yerine getiriyor, vazifesini yerine getiriyor. Bunu yaparken hamd ile yapıyor, Allah'ı överek yapıyor, severek. Allah'ın kendisine yüklediği vazifeyi, sorumluluğu yerine getiriyor. Bir kulun da hamd ile tesbih edebilmesi için Allah onu abd olsun diye yaratmış. Bu durumda ne yapması gerekir? Tesbih edebilmesi için abdolması gerekir. Allah'ın gösterdiği yolda hareket etmesi, koşması, çaba gayret sarf etmesi gerekir. Onun için Allah müsabaka yapın dedi. Yarışın dedi. Kullukta, hayırda, güzellikte yarışın dedi. Onun için önce ne dememiz gerekir? La ilahe demeden illallah diyemiyorsun. Allah bütün peygamberleri la ilahe illallah deyip dedirtmek için göndermiştir buyurdu. Bütün peygamberleri. Allah'a hiçbir şirk koşmayın ve sadece Allah'a avdolun olun diye göndermiştir buyurdu ayet-i kerimede. Allah'a avd olmak demek Hamd ile Allah'ı tesbih etmek demektir. Allah yolunda yürüyüp O'nun emrettiği şekilde yaşamak demektir. Melekler bunu yapıyor. Melekler sana secde etti dedi. Ayetleri okurken göreceğiz. Melekler insana secde etmiştir. Her bir insana tek tek. Allah bazı ayetlerde Adem dedi. Sonra insan dedi. Sizi yarattık. Sonra sizi tasvir ettik ve severnakum. Sonra size ruhundan nefetti, Sonra meleklere, Adem'e secde edin dedi. Siz, önce siz diyor, sen diyor. Sen Adem'sin dedi yani. Melekler secde etti. İblis de secde etmedi. Melekler secde etti demek ne demek? Melek senin emrindedir. Sen hazreti insansın. Senin melekelerin senin emrindedir. Melekeler, melekler. Sen de melekeye dönüştün, güç ve kuvvet olsun, sana secde etsin. Bedenin, aklın, fikrin, düşüncen saydığımız o aklın bütün özellikleri. Elin, kolun, ayağın, gözün, dilin, dudağın sana itaat etsin, sana secde etsin. Onu sen kullanman gerekiyor. Sen sen benim halifemsin dedi. Bakıyoruz ki kendimize hakim değiliz. Meleklerin olması gerektiği yerde yani itaatın bize itaatın olması gerektiği yerde gözümüz bize itaat etmiyor. Harama bakarken bu böyledir. Kulağımız bize itaat etmiyor. Dinde ayet ediyoruz. Başka tarafı bakıyorsun, dinlemiş, başka tarafa kaymış. Elimiz, ayağımız bize itaat etmiyor. Neden? Gücümüz, kuvvetimiz yetmiyor da ondan. Bizdeki alem bize secde etmiyor demektir. Melekler bize secde etmiyor demektir. Melekelerimiz, bizdeki gücümüz, kuvvetimiz bize secde etmiyor demektir. Sen Ademsin çünkü. Bu melekler sana secde ederse, melekelerin, gücün, kuvvetin sana secde ederse yani bütün organların sana secde ederse sen Hazreti Adem'sin. Sen Adem olmuşsun. Etmezsen ne olur? Meleklerin yerini, iblis de var orada meleklerin içinde. Meleklerin yerini iblis almış. İblis secde etmedi. Neden secde etmiyor? Allah, iblis kibirlendi. Secde etmemede direndi. Niye direniyor? Doğruyu biliyor. Secde etmesi gerektiğini biliyor ama direniyor. Direnip, kibirlenip direnip secde etmedi dedi. Sonuç nedir? Kafir oldu dedi. Hakikati örttü dedi. Hangi hakikati örtüyor? İnsandaki melekler yerini almayınca iblis oraya müdahale etti. İblis oraya girdi. İblis oldu, şeytan oraya girdi yani. Dolayısıyla secde etmiyor, kibirleniyor. Sen doğru mudur diyorsun, bunu böyle yapma diyorsun ama bile bakıyorsun ki gücün yetmiyor. Senin gücün sendeki şeytanlara gücün yetmiyor. Şeytanların sana secde etmiyor. Allah ne buyurdu? İblis Şeytan, şeytanlar sizin apaçık düşmanınızdır. Onlara uymayın, tabi olmayın. Sizin dostunuz Allah'tır. Siz şimdi Allah'ı bırakıp iblisi ve zürriyetini, şeytanları mı dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir dedi. Sen değiştiriyorsun dedi. Secde etmesi gereken melekelerin iblisleşmiş, şeytanlaşmış. Sen benim dostluğumu... Şeytanın dostluğuyla değiştirdin. Bu ne kötü. Değiştirmedir dedi. Bunu sen yapıyorsun dedi. Onun için hiç kimse benim gücüm yetmez diye mazeret üretemez. Çünkü Allah'ın emri vardır. Allah'ın melekleri emri vardır. Secde et emri vardır. Ne zaman secde et dedi? ''Ben ona ruhumdan nefettiğimde ona secde edin.'' Hepiniz toptan ona secde edin dedi. ''Ben ona ruhumdan nefettiğimde. Bu durumda sen ne yapman lazım? Melekler toptan secde etti. Sen, sendeki melekelerin toptan secde etmesini istiyorsan, her organının, her zerrenin sana secde etmesini, itaat etmesini istiyorsan ne yapman lazım? Allah'ın sana ruhundan nefretmesi gerekir. Sana nefrettiği o ruhun açığa çıkması gerekir. O güzelliğin tecelli etmesi gerekir. Yani Kamil manada El Esmaül Hüsna'ya iman etmen gerekir. Allah'a iman etmen gerekir. Bütün isimleri, bütün vasıflarıyla Allah'a iman etmen gerekir. Sevmen gerekir. Sonra Sonra Allah'a karşı takva sahibi olman gerekir. Sorumluluğunu yerine getirmeye çalışman gerekir. Sonra teslim olman, Müslüman olman gerekir. Bununla beraber Allah'a yakın olman gerekir. Mukarrabundan olman gerekir. Bu yakınlığı tatman gerekir. Sonra Allah fenayı bekayı ihsan eder. Zaten bu yolu böyle gelirken fena fena sendendir. Sen çabanla gayretinle o fena'yı yapıyorsun. Beka Allah'tandır. Allah tecelli ediyor. Tecelli etmeyene kadar Hazreti insan olamıyoruz. Allah nefetiği o ruh tecelli etmiş olmuyor. Allah hemen o secdeden sonra iblise neden secde etmediğini soruyor. O da ne dedi? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın, onun için ben ondan hayırlıyım dedi. Allah ders veriyor, öğretiyor. Neyi yapmamamız gerektiğini yani önce la ilahe dememizi öğretiyor. Şeytanla nefret etmemizi, boz etmemizi istiyor. Düşmanı tanımamızı istiyor. Düşmana avda olmamamızı istiyor. Oyu çamurdan beni ateşten yarattın derken, insana sakın sen böyle söylemeyesin. Herhangi bir özelliğinden dolayı kendini bir başka insandan, hatta bir başka varlıktan üstün görmeyesin. Ben ondan hayırlıyım demeyesin. Acaba bir taş mı hayırlı yoksa biz mi hayırlıyız? Bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Taş da tesbih ediyor. Hem de hamd ile. Allah'tan haşyet duyuyor. Bunun için yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Allah söyledi öyle. Taş. Hiç günah işlememiş. Hiç Rabbine asi olmamış. İtiraz etmemiş. Koy kendini taşın yanına. Hangimiz daha hayırlıyız? Kendi isyanımıza, kendi günahımıza, kendi yanlışımıza bakalım. Sonra kendimizi bir taşla kıyaslayalım. Kıyasladığımızda taş bizden daha hayırlıdır. Onun için insana ben ondan hayırlıyım deme. Hiçbir şeyi için, hiç kimse için. Yok işte benim rengim böyledir, benim dilim böyledir ya da benim şöyle malım var veya böyle mevkim var. Ya da benim babam işte şöyleydi, benim babam böyle alimdi, peygamberdi deyip, sakın ben ondan hayırlıyım, herhangi bir insana karşı hayırlıyım demeyesin, iblis gibi olmayasın. İblisleşme, şeytanlaşma dedi Allah. Ama şeytanın tuzağı çok. Sağdan, soldan, önden, arkadan öyle bir gelir ki, hem de onu görmediğimiz, yani geldiğini bile, Anlamadığımız yerden gelip öyle bir tuzağa düşürür ki bir de bakıyoruz ki ondan farkımız kalmamış. Gönül taktığımıza iblis oturmuş. Bizi sevk ve idare ediyor ve bizi kullanıyor. Şeytanı düşman bilmek la ilahe demektir. Meleklere iman da illallah demektir. Evet, Allah'ın güzelliğine iman. Kendi, Hazreti insanın güzelliğine imandır bu. Allah'ın isminin tecellisine imandır. Hakiki iman. Aklın melekelerini geçen sohbette anlatmıştık. Ayetlerle Allah aklımızı nasıl kullanmamızı beyan etmişti. Eğer aklımızı kullanırsak, Allah'a, meleklerine iman edersek, hakkı, hakikati anlayabiliriz, bulabiliriz. Hak ve hakikat olabiliriz. Onun için rahmetli hocam buyurmuştu. Yol üç adımdır. Bilmek, bulmak ve olmak demişti. Bilmek, bulmak ve olmak. Bilmeden bulunmaz, bulmadan olulmaz buyurdu. Önce bilmen lazım. Önce öğrenmen lazım. Önce anlaman lazım. Bildin, öğrendin, anladın. O zaman bulabilirsin. Kimi? Elbette ki Rabbini. Elbette ki kendini. Hakikati. Buldun yetmiyor. Bir de olman gerekiyor. Yani perdeler açıldı. Allah'ı her bir ismiyle müşahede ettin. Her bir isminin tecellisiyle müşahede ettin. Yetmez. Bu bulmaktı. Her bir ismiyle sana tecelli etmesi lazım. Zatıyla sıfatıyla sana tecelli ettiğinde oldun. Yol tamamlandı. Sen Hazreti İnsan oldun. Sen Allah'a halife oldun, Allah'a ayna oldun, Allah'ın senin üzerindeki muradını gerçekleştirdim. Ya da ne olur, tercihi insan kendisi yapıyor. İblisin bütün fikirleri, düşünceleri öğrettikleri, vaat ettikleri zandan, vesveseden başka bir şey değildir. Hakkın, hakikatin olmadığı yerde zandan başka bir şey bulurmaz. Allah da zan ilimden hiçbir şey değildir. Onlar zana uyuyorlar buyurdu. Zan. Zana uymamak için ne yapmak gerekiyor? Vahyin bilgisine, vahyin ilmine sahip olmak gerekiyor. Yani hakikati bilmek gerekiyor. Hakikati haktan bilmek gerekiyor. Allah'tan öğrenmek gerekiyor. Yoksa, yoksa zanna uymuştur. Yoksa şeytana uymuştur. Belki insanlığın en büyük sorunu iblisi unutmasıdır. Şeytanı Unutmasıdır. şeytanın düşman olduğunu unutmasıdır. eğer insanlar birbirine düşmansa eğer insanlar dünyaya tapıyorsa dünyaya nefsine arzularına isteklerine avdolmuşsa şeytani düşman olarak unuttuğu içindir onun için Allah ısrarla tekrar tekrar Şeytan sizin düşmanınızdır dedi. Bu iman meselesi. Nasıl ki meleklere iman etmen gerekiyor, melekleri sevmen gerekiyorsa yani aynı şekilde bunun tam tersine de ibliste karşı buğz etmen lazım, iblisi düşman bilmen lazım. Eğer La ilahe illallah demek istiyorsak İblisi düşman, melekleri de dost olarak bilip sevmemiz lazım. Öyle ki meleklere iman etmiş olalım. Melekleri imanı üç bölümde anlatmaya çalışıyorduk. Önce aklın melekeleri nasıl güçlenir, kemale erer, melekleşir. Geçen sohbette onu anlatmaya çalışmıştık. Yine oraya takıldık galiba. Bir de... İblisin nasıl düşman olduğunu, helelerinin ne olduğunu, nasıl la ilah'e dememiz gerektiğini öğrenmemiz gerekir ki ondan sonra meleklere imanı anlayalım. Allah ait kelimede buyuruyordu: Adem'in Allah'ın kendisine söylediklerini unuttuğunu söylüyordu. Eğer biz de Allah'ın bize söylediklerini unutursak iblisin tuzağına düşeriz demektir. Onun için bunu unutmamamız gerekir. Onun için hafıza melekesini kullanmamız gerekir. Unutmamak için. Eğer Adem babamızın hafıza melekesi yeteri kadar güçlü olmuş olsaydı, Allah'ın kendisine vahyini bu ağaca yaklaşma demesini unutmazdı. O unuttuysa sen unutma dedi bak. Allah ayet-i kerimelerde buyurur, ben ayetleri özetle kısaca mealini söyleyeyim, sonra ayetleriyle beraber anlayacağız. Şeytan tuzak kurar buyurdu. Eğer birinin akli melekeleri yeteri kadar olgunlaşmamışsa şeytanın tuzaklarına düşer. Onun bir tuzak olduğunu bile anlamaz. Şeytan tuzak kuruyor, onun tuzak olduğunu bile anlamaz. Anlaması için akli melekelerinin çalışması gerekiyor, olgunlaşmış olması gerekiyor. Mesela, Fare tuzakları var. Ona böyle peynir koyarlar. Fare peyniri sevdiği için gidip tuzağa giriyor. Peyniri yiyeceğim diye gidip tuzağa giriyor. Fare onun peynir olduğunu biliyor. Ama bir sorun var. Tuzağa düşmemesi için eğer aklı olsaydı. Onun muhakeme kabiliyeti olsaydı, bunu buraya koymuşlar, niye koymuşlar acaba diyebilseydi, demiyor. Bu peynirin burada ne işi var demiyor. Diyemiyor çünkü. Muhakeme kabiliyeti yok. Yiyor peynirik tuzağa düşüyor. Hayatta ne varsa insan için örnektir. Bu bizim için bir örnektir. Eğer insan da herhangi bir durum karşısında bu niye buradadır demiyorsa, bu fikir neden bana geldi? Bunu kim bana söylüyor? Allah mı söylüyor? Allah mı benim gönlüme vahy ediyor? Yoksa bunu iblis mi bu sesi bana veriyor? deyip onu muhakeme etmiyorsa tuzağına düşer. Onun için dünya tuzaktır, mal tuzaktır, mevki tuzaktır. Evlat tuzaktır. Eşler tuzaktır. Her şey bir tuzak. Kim tuzak haline getiriyor? İblis. Tuzak olarak her birini kullanabilir. Ama tam tersi de söz konusudur. Hepsi bizim için nimet olabilir. Hepsi bizim için meleke, melek, güç ve kuvvet olabilir. Ahireti kazanma gücü, Allah'ın rızasını kazanma gücü ve kuvveti de olabilir. Allah peygamberlerini bunun için göndermiş. İnsan hazreti insan olsun diye. Allah'ın yeryüzündeki muradı gerçekleşsin diye. İnsanlar Allah'a iman edip abd olsun diye. İki terceci arasında bırakılmış melek gibi olsun diye. Melekler gibi Rabbini hamd ile tesbih etsin diye. Rabbinin güzelliğini üzerinde göstersin diye. Öteki tarafta da şeytan var. O da tuzak vurmuş yalnız. Evet. Onun için ne olursa olsun tuzağa düşmemek için fare gibi hareket etmemek gerekir. Neden? Mesela biri, birini çekiştiriyor. Hemen sorman lazım. Neden çekiştiriyorsun? Senin buradaki kazancın nedir? Bak şeytanın tuzağına düşmüşsün. Allah Birbirinizi arkasından ve önünden çekiştirmeyin demedi mi? Niye çekiştiriyorsun? Niye tuzaka düşmüşsün? Tuzağı görmelidir. Kardeşinin, arkadaşının tuzakta kıvrandığını görmelidir. Onu hemen o gıybetten, o dedikodudan men etmelidir. Onun devamı var. Sonra onları birbirine düşman eder. Aradan çekilir, birbirine düşman eder. ikisini de kullanmaya başlar. Yani ben sizin düşmanınız değilim diyor. Senin düşmanın budur, ötekine senin düşmanın budur diyor. Kendini onlara unutturuyor. Ne yapıyor? ona da biniyor ona. İkisine de biniyor. Neden diye sormazsak paranın yaptığı gibi yapmış oluyoruz. Hemen onu yutuyoruz, tamam diyoruz. Onu verdiğini yiyoruz. Kardeşimizin etini yedik. Öteki zaten şeytana tabi olmuş. Onun için her ne olursa olsun neden diye sormamız gerekir. Niçin, neden? Niye böyle yapıyorsun? Bunu yaparken neyi umuyorsun, neyi bekliyorsun? Allah'a göre bakıp, hükmü Allah'a göre vermek gerekiyor. Hükmü Allah'a göre vermeyince, hüküm iblise göre olur. Başka bir seçenek yok yani. Onun için ya Allah'a abd oluruz, Allah'ı severiz, Allah'ın güzelliğinin bizde tecelli etmesi için çaba gayret sarf ederiz ya da şeytana abd oluruz. Şeytan bizi kendisine abd yapar ki bir de bakıyoruz ki şeytani seviyoruz, şeytanın işini seviyoruz. Ama kime sorsan ben şeytani sevmiyorum diyor, ben şeytana abd olmuyorum diyor. O zaman niye onun işini yapıyorsun? Bunu sevmiyorsan neden? Sen gönüllü olarak bunu yapmıyor musun? Bunun için de aklımızı kullanmamız, tefekkür etmemiz gerekir. Eğer Hazreti İnsan olamamışsak, eğer bizdeki melekeler, güçler, kuvvetler bize secde etmiyor ve itaat etmiyorsa, bizi başka tarafa çekiyorsa, iblis, şeytan kontrol ediyorsa onu, bizi kontrol ediyorsa, bu durumda biz şeytana taviz vermişiz, Hatta bunu severek yapıyorsa, şeytana abdolmamışız da ne olmuşuz? Evet. Onun için meleklere iman etmek demek, ben iblisi sevmiyorum, iblisin sevdiği şeyi sevmiyorum, ben Allah'ı seviyorum, ben melekleri seviyorum, ben melekler gibi olmayı seviyorum demektir. Bunun içinde Allah'ın sevdiğini sevmek lazım, sevmediği de sevmemek lazım. Eğer bir iblis gibi Allah'a itiraz edip insandan nefret ediyorsa, insana buza ediyorsa, ...ben ondan daha hayırlıyım diyorsa... <gülüyor> ...kibirleniyorsa... ...şeytan onun gönlündeki... ...takdini ele geçirmiş... ...onun gönül ülkesinde... ...vücut ülkesinde... ...hükmediyor demektir. Bu durumda neye bakmak lazım... Vücut ülkemizde kim hükmediyor? Allah mı hükmediyor? Melekler mi hükmediyor? Allah melekleriyle mi hükmediyor? Ruh kendi melekeleriyle mi hükmediyor? Yoksa iblis kendi avanesiyle mi hükmediyor? Eğer tefekkür edersek, aklımızı kullanırsak bunu anlarız. Onun için mümin olabilmek için önce la ilahe demek lazım ki illallah diyebilelim. Ben iblisten nefret ediyorum. Ben iblise boz ediyorum. İblisin amelinden evet, tiksiniyorum. Demek lazım ki ben Allah'ı seviyorum. Hakkı seviyorum. Hakikati seviyorum. Diyebilsin. Melekleri seviyorum. Melek gibi olmayı seviyorum. Diyebilsin. Allah İblis'i anlatıyordu ayetlerde. İblis emrine asi olup Adem'e secde etmedi buyurdu. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Buyuruyor. Şeytanın adımlarına uymayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Buyuruyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size aşırılığı Fehşayı emreder, şeytan ancak dostlarını korkutur, buyurdu. Şeytanın arkadaşlığı ne kötü arkadaşlıktır, dedi. Bu durumda şeytana değil, melekleri arkadaş olun. Sizin arkadaşlarınız melek olsun, melekler olsun. Sizin melekeleriniz melek olsun, şeytan olmasın, dedi. Şeytan, içki, kumarla aranıza düşmanlığı sokmak ister. Onun için bir yerde şeytanın müdahalesi varsa, hilesi varsa ondan da uzak durun dedi. Şeytan ve şeytanın dostlarıyla savaşın dedi. Bu durumda eğer gönül ülkemizi Dünül taktığımızı, vücut ülkemizi eğer şeytan ele geçirmişse savaş dedi. Savaş ve ondan kurtul dedi. Hem onunla hem dostlarıyla. Bu savaşı hem içeride hem de dışarıda yapman gerekiyor. İnsan ve cinlerden olan şeytanları peygamberlere düşman kıldık buyurdu. Onlar mutlaka peygambere, peygamberliğe, Allah'ın vahyine düşmandır dedi. Şeytani dost edinenler, onları ve kendilerini doğru yolda zannederler dedi. Şeytani dost edinmiş, şeytanla beraber olmuş, şeytana arkadaş olmuş, şeytanlaşmış, haberi yok. Doğru yolda olduğunu zanneder dedi Allah. Bir de Allah, şeytandan Allah'a sığın dedi. Şeytan sana bir vesvese verdiğinde hemen Allah'a sığın dedi. Kur'an'ı okuduğunda taşlanmış şeytandan Allah'a sığın dedi. Allah takva sahiplerine bir vesvese verdiğinde, onlara bir hile yapıp tuzağa düşürdüğünde, onları fitlediğinde o takva sahipleri onun şeytandan olduğunu hemen anlayıp tevbe ederler dedi. Takva sahibi. Gönül alemindeki hasa meleke çalışıyor. Sorumluluğu kabul ettiği için, yerine getirmeye çalıştığı için Allah ona feraset vermiştir. Allah ona basiret vermiştir. Neyin karşılığında? Aklını kullanmanın karşılığındadır bu. Şeytan, hakka düşman, insana düşman, Allah'a düşmandır. Şeytan da, arkadaşları da cehennemliktir buyuruyor. Şeytanlar kafirleri tahrik edip kışkırtır dedi. Kim şeytanın kışkırtmasına kapılırsa, kimi kışkırtırsa şeytan o kafirdir dedi Allah. Ancak kafirleri kışkırtabilir çünkü. İnsan Allah'ın rahmeti sayesinde şeytanın zararından kurtulabilir dedi Allah. Evet. Ya Allah'ın indirdiğine tabi olursunuz ya da şeytana. Şeytan aklını kullanmayanları deralete düşürür buyurdu. Hidayete erdikten sonra deralete düşenler şeytana tabi olmuşlardır dedi. Bir de Hidayete erdikten sonra delalete düşmek varmış. Yoldan çıkıp yoldan sapmak varmış. Kim yapıyor bu onu? Şeytan. Hidayeten sonra şeytana tabi olmuş. Onun için delalete düşmüş. Evet. Kim Rahman'ın zikrinden kör olursa, görmezden gelirse, Rahman'ın zikrini görmezden gelirse Allah onu şeytanına bağlar dedi. O şeytanın yakını, karini olur. Şeytanın uydusu olur. Şeytanın etrafında döner durur, şeytan onu etrafında döndürür durur. Evet, Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, Allah'ın zikrinden demedi, Rahman'ın zikrinden dedi. Biri Rabbini Rahman olarak görmezse, Allah kendisine varlığa, mahlukata nasıl bir muamele yaparsa yapsın, o rahmetiyle, rahman olarak muamele ediyor, bu şekilde iman etmezse, Allah kendisine neyi vahyetmişse, onun mutlak rahmet olduğunu anlamazsa, iman edip bunu böyle kabul etmezse, Allah'ın emrine itaat ettiğinde rahmete ereceğine iman etmezse, ondan yüz çevirirse, ona karşı kör davranırsa, görmezden gelirse, Allah onu şeytana bağlar dedi. O şeytanın yakını, dostu olur. Şeytanın uydusu olur. Şeytanla beraber olur. Hem de hep beraber olur. Evet. İblis, hakkı batılla, kelime manasını söylüyorum. İblis, hakkı batılla karıştıran demektir. Çünkü İblis aynı zamanda Rabbim diyor. Rabbim bana mühlet ver göreceksin ki ben haklıyım. Benim bunlardan daha üstün olduğumu göreceksin. Rabbim diyor. Hakkı batı karıştırıyor. Şeytan taan eden. Zanda bulunan, taan zan demek. Şeyler hakkında zanda bulunan. Tabi hakikat olmadığı zaman zanda bulunuyorsun. Zanın olmaması için, zandan kurtulabilmek için hakikati anlaman gerekir. Allah'ın vahyini anlaman gerekir. Muradını anlaman gerekir. اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِذْ قَالَ رَبُّ كَلِيلْ Allah hatırla dedi. Hani Rabbin meleklere ben çamurdan bir beşer yaratacağım dedi. فَاِذَا <gülüyor> سَوَّيْتُهُ Ne zaman ki onu tasviye ettim, suretlendirdim son aşamasına getirdim ve nefehtu fihi min ruhi ona ruhumdan nefettim feka'u lehu sacidin hemen onun için secdeye kapan vesecede'l melaiketu kulluhum ecmaun hemen bütün melekler toptan ona secde ettiler. Bütün melekler toptan bizim de bütün melekelerimizin, bütün güçlerimizin, kuvvetlerimizin, azalarımızın bize secde etmesi gerekir, itaat etmesi gerekir. İlla İblis. İblis secde etmedi. istikbale kibirlendi büyüklük tasladı. Vekane min el kafirin, kafirlerden oldu. Hakkı hakikati örtenlerden oldu. Hak hakikat Allah'ın buyurduğudur. Yeryüzünde halife yaratacağım dedi, ruhumdan nefes edeceğim dedi. Ama İblis kibirlendi ona karşı. Hakkı hakikati örtmüş oldu. İnsanın da hakkı hakikati örtmemesi için ne yapması gerekir? Allah'ın sevdiğini sevmesi gerekir. Sevmediğini de sevmemesi gerekir. Her bir insandaki güzelliği sevmesi gerekir. Eğer bir insanın üç beş hatasına bakıp güzelliğini örtersek, güzel tarafını yok sayarsak, görmezden gelirsek onu örtmüş oluruz. Ona karşı kafir olmuş oluruz. Ona haksızlık etmiş, ona zulmetmiş oluruz. Evet, ayet devam ediyor. Kâle ya iblis. Allah buyurdu ki, Ey iblis! Mâ mene en tescude lima khalektu bi yedeyye. Ey iblis! iki elimle yarattığıma... Secde etmekten seni arık koyan şey nedir? Neden secde etmedin? İki elimle yarattığım. Yani özel olarak yarattığım. em emkunte Min alim. Kibirlendin mi? Yoksa kendilerini kendini yücelerden biri mi zannettin? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مُنْهُ İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. İblis, Allah'a ben sana secde etmiyorum demiyor. Ona secde etmem diyor. Niye? Ben ondan hayırlıyım. Yani o benden hayırlı olsaydı secde ederdim. خَلَقْتَنِي <gülüyor> مِنْ <gülüyor> Beni ateşten yarattın. ve مِنْ تِي Onu çamurdan yarattın. On için ben ondan hayırlıyım dedi. Irkçılık yaptı yani. İki türlü ırkçılık vardır. Bir zahiri maddi ırkçılık, bir de manevi ırkçılık. Maddi ırkçılık, o siyahtır. Ben beyazım, onun için ondan hayırlıyım. Zencillerle beyazların yaptığı gibi. Maddi konuda hangisi ne olursa olsun o ırçılıktır. Maddi konuda. İster renginden olsun, ister dilinden olsun, ister yaşadığı memleketten dolayı olsun. Şeytan mutlaka insana ırçılığı yaptırır. Çünkü onun da yolunu kaybettiği yer orasıydı. Önce oradan başlar. Hiçbir şey bulamasa, Aynı özelliklere sahip olunsa bile orada da bir ırkçılık yaptırır ona. İşte Faran şehirli, filan şehirli, farancılar filancalar. Bir ırslık yaptıracak yani. Yolu orada kaybettiği için oradan kaybetirmeye çalışır. En tehlikeli yerdir. Bu maddi ırslık değil. Bir de manevi ırslık vardı. İlk başta onu söyledi. Ben ondan hayırlıyım dedi. Ben hayırlıyım ırçılığı. Ama ne yazık ki insan, iblisin bu tuzağına düşmüştür. Müminler, Müslümanlar bu tuzağa düşmüştür. Cemaatler bu tuzağa düşmüştür. Tarikatlar bu tuzağa düşmüştür. Mezhepler bu tuzağa düşmüştür. Bu da manevi ırçılıktı ırçılık maddi ırssızlıktan çok daha tehlikelidir ne diyor bizim cemaat o cemaatten iyidir benim mezhebim diğer mezheplerden iyidir üstündür hayırlıidir Hayır diyor zaten Allah'ın ismini kullanıp ırçılık yapıyor dini kullanıp ırçılık yapıyor bu ırkçılığı öyle bir şiddetle yapıyor ve yaptırıyor ki, üstünlük taşladığı, ben ondan hayırlıyım dediği kardeşini öldürecek kadar, onunla savaşacak kadar. Evet, Resulullah Efendimiz'den sonra sahabenin düştüğü tuzak bu tuzaktı yalnız. Irkçılık tuzağıydı. Bir kısmı bu tuzağa düşerken, bir kısmı zahiri tuzağa düştü. İmamlık Kureyş'e aittir dedi. İmamlık yani Resulullah Efendimiz'in sülalesine aittir dedi. Böyle söylemeyenler bu maddi ırkçılıktı. Manevi ırçılık yaptı. Hak yolda olan biziz. Doğru yolda olan biziz. Ve biz Allah'ın emriyle hareket ediyoruz. Kendilerine fetvalar çıkarıp biz onlardan hayırlıyız deyip, ırçılık yapıp söyledim. Sadece Cemel vakasında 10 bin kişiden fazla ölmüştür ki, şehit olmuştur ki, hemen neredeyse tamamına yakını sahabedir. Sahabeye yaptırmış. Kim? İblis. Buradaki sorun neredeydi? Meleklere gerektiği gibi iman etmeyiş. Aklı kullanmamaktı yani. Aynı zamanda ihlas sahibi söyledim ya. Alimdir. İlmiyle amel ediyor. Bununla beraber ihlas sahibidir. Ama aklını kullanmamış. Evet. bir mümin bir müslüman şeytanın tuzağına düşüp İblis'in onun önüne koyduğu yolda yürümez onun önüne koyduğu yemeği yemez onun tuzağını görür helesini görür görmelidir öyle bir duruşla bu dünyada durmalıdır ki Hazreti Adem gibi bir ben varım kur olarak, bir de Rabbim var. Benim Rabbime kur olmam, abd olmam lazım demesi lazım. Gerisi, gerisi benim için bir imtihan demesi lazım. Bütün insanları, bütün varlığı, her şeyi, evladını, hanımını, mali, insanları, anasını, babasını, kim varsa, bu benim için imtihan demesi lazım. Nasıl yaparım da Allah'a abd olurum, Allah'a halife olurum. Hazreti insan olurup deyip bir kendini bir de Rabbini görmesi lazım. Öyle bir takva sahibi olup sorumluluğunu yerine getirmesi lazım ki Allah'ın kendisine hangi sorumluluğu vermişse bunu da unutmaması gerekir. Kul Allah'a karşı sorumludur, kendine karşı sorumludur, Abdul maksa sorumludur çünkü insanlara karşı sorumludur. Eşine, karşı, çocuğuna karşı, anasına, babasına, akrabasına, komşusuna karşı sorumludur. İnsanlara karşı sorumludur. Diğer mahlukata karşı sorumludur. Her bir sorumluluğu bilip onunla sorumluluğunu yerine getirirken Allah'a abd olmaya, kendi Allah'a karşı olan sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmalıdır. Yoksa şunlar şöyle yaptı. Hadi onları düzeltelim. Sen kendini düzeltmemişsin. Seni kim düzeltmek ki? Hadi şunlara yardım edelim. El önce bir kendine yardım et bakayım. Sen kendine yardım ettin mi? Sen kendini tuzakta kavranıyorsun. Senin senden haberin yok. Şeytan sana bilmiş, seni kullanıyor. Hem de kardeşine karşı. Günde bin sefer iblise uyup ben ondan hayırlıyım diyorsun. Ben ondan üstünüm diyorsun. Kendini unutmuşsun. Allah ile olmak böyle miydi? Allah'a iman böyle miydi? Teslimiyet böyle miydi? Allah'a karşı takva sahibi olmak, Allah'a yakın olmak böyle miydi? Allah her neyi yaratmışsa onu hak ile yaratmış buyurdu. Her şeyi üzerinde, bütün mahlukat üzerinde bir muradi vardır. Bir muradi. Sana düşe Allah'ın senin üzerindeki muradi gerçekleşsin diye. Hayatını yaşayıp gerekeni yapmaktır. Kendini unutuyorsun. Başkalarıyla uğraşıyorsun. Sen hakikati bulamazsın. Allah'ı anlaman mümkün olmaz böyle bir haliyle. Cennet geniş Resulullah Efendimiz buyuruyordu, Allah en son cennete girene bu dünyanın altı misli kadar bir yer verecek. En son girene altı misli kadar yer. Çok büyükmüş. Bu dünya kadar verse gene yeterdir. Yani insanların cennete gitmesi için bizim çaba gayret sarf etmemiz lazım. İnsanın cehenneme gitmesini isteyen kim? Şeytan, İblis, melekler, melekleri anlatırken göreceğiz, Melekler, insanlar, yeryüzündekiler için istiğfar ederler. Onların günahına istiğfar ediyorlar. Onlar adına tövbe ediyorlar. Affet, mağfiret et diye onlar için yalvarıyor. Sen melekleri iman ederken senin de onların yaptığını yapan gerekiyor. Yani dua edip cennete taşımaya çalışmak yerine eğer iblisin yaptığı gibi cehenneme göndermeye çalışıyorsan sorun var. Hakki, hakikati ortaya koymak ayrı şeydir. Bak, yanlış yapma. La ilahe illallah de demek başka şeydir. Birilerini küfürle itham etmek, cehenneme göndermek, onu düşman bilmek ayrı şeydir. Bu nasıl anlaşılır? Eğer biri, diyelim ki birinin hatasını, kusurunu söylüyor. Ama onu söylemeden, gönlünden, içinden o kazansın istiyor. Ona dua ediyor, şöyle yanlışı var, keşke şöyle olmasaydı, böyle olsaydı, nasıl yapalım ona yardım edelim deyip dua ediyorsa, bunun yaptığı gıybet olmaz. Yardım etmek istiyor çünkü orada. Ona dua ediyor çünkü. Onun derdi var, onun kurtuluşunu istiyor. Ona rahmet olmak istiyor çünkü. Ama yok, kötüdür deyip aşağılıyor. İşte iblis ona binmiş. Onu küçümsüyor. İblis ona binmiş. Onu ne adına yaparsa yapsın, mazereti ne olursa olsun. Evet. Ayet devam ediyordu. Kâle fekruç minha Allah çık oradan dedi. Ve <gülüyor> inneke racim sen kovuldun dedi eğer biri kibirlenirse büyüklenirse kibirlenince kendini yukarıda kibirlendiği kişiyi de aşağıda görmüş olur Allah in oradan dedi sen kovuldun eğer Allah birini kovarsa kim onu tutabilir kim onu nereye koyabilir onun için kibirlenmek ırkçılık yapmak, maddi veya manevi, insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırır ve kovdurur. Allah in dedi. Bunu yapana in derim dedi. Niye? Çünkü bunu yapan iblise uymuştur. İblisin yaptığını yapmıştır. Ona in derim ve onu kovarım dedi. Eğer biri Allah birini rahmetinden çıkarırsa, rahmetinden kovarsa o zalim olur. O kendine zulmedenlerden olur. Başkalarına zulmedenlerden olur. Ayet devam ediyor. Ve inne aleyke la'nati. Lanetim senin üzerinedir. Seni lanetledim. Senin rahmetinden mahrum bıraktım ilâ yevmüddîn din gününe kadar, hesap gününe kadar demek ki biri böyle yaparsa Allah onu lanetliyormuş bir kul Allah'ın lanetine uğrarsa onun neyi kalıyor? kale رَبِّ فَاَنْزِيرْنِ İbniş dedi ki Rabbim bana müsaade et İlâ yevmi yub'asun. insanların tekrar dirildiği güne kadar, yani kıyamete kadar bana müsaade et. Kâle fe'inneke minel münzerî. Allah buyurdu ki sana müsaade ettim. Bu duanı kabul ettim ve sana müsaade ettim. İlâ yevmil Vakti ma'lum. O belli güne kadar sana müsaade et. İblise müsaade ediyor. Şeytanlara değil, İblise Bir kişi bu. Geriye kalan bütün şeytanlar, cinlerden cinlerdendi. Geriye kalan bütün şeytanlar iblise tabi olmuştur. İblise tabi olan ha cin olmuş, ha şeytan olmuş, o fark etmiyor, o şeytan oluyor. Zaten eğer İblise tabi olmamışsa o mümündür. O Müslümandır. İblise tabi olunca şeytan oluyor. İnsanlar da İblise tabi olunca aynı şekilde şeytan olur. Allah söylüyor onu. Yoksa şeytan öyle özel bir varlık değildir. Allah cinleri anlatırken cinler kendilerini anlatıyordu. Bir kısmımız doğru yoldayız. Bir kısmımız orta yolu tutmuşuz. Bir kısmımız da Evet. O beyinsiz oranımıza uymuşuz iblise yani. Aklını kullanmayan beyinsiz bu demek. sefi süfeha. Aklını kullanmayan. Aklını kullanmadığı bir şeytan oluyormuş. Ayet devam ediyor. Kale ve bi izzetike le eğüyennehum <gülüyor> ecmain. iblis dedi ki izzetine yemin ederim ki Allah'a söylüyor. Nasıl bir kuldür? Rabbim diyor, izzetine yemin ederim. Ne demek? Bütün izzet senindir. Bütün şeref senindir. Senden ayrı kalan şerefsiz kalır. Yemin ediyor, izzetine yemin olsun ki ben de onların hepsini yani Adem'i ve zürriyetini hepsini yoldan çıkarıp azdıracağım. Onları kışkırtacağım. Onun başka bir gücü yok. Kışkırtmaktan başka, göstese vermekten başka gücü yok zaten. اِلَّا اِبَادِكَ minhumul الْمُخْلَسِنِ Ancak dedi, onlardan senin, sana mühlis olarak, halis olarak, samimi olarak abd olanlar müstesna. Abdolanlar. Sana muhlis olarak abd olanlar, ihlasli olarak abd olanlar müstesna dedi. Evet. İhlasıyı anlamak gerekiyor. Biraz önce örnekler verdim. Öyle kendimize göre ihlas olmaz. Yani biri ben samimiyim. Haca gitmek istiyorum. Kabe'ye doğru gitmesi gerekirken ben samimiyim deyip ters tarafa giderse ne olur? Kendini başka bir yerde bulur. Ehlasliği olmak yetmiyor yani. Bunun için yolu bilmesi gerekiyor. Öğrenmesi gerekiyor. Bilip öğrenmesi için aklını kullanması gerekiyor. İblis aklını kullansaydı, iblis olmazdı. Müminler de şu anda o konumdadır. O kibirlenenler, ırkçılık yapan, manevi ırkçılık, zahiri ırkçılık yapanlar da aynı şekilde akıllarını kullanmadıkları içindir. Eğer akıllarını kullansalardı, iblisin durumuna düşeceğini bilirlerdi, anlarlardı. Bunu anlamadığı için Halis-Buklis Müslüman gibidir. Samimidir. Gerçekten samimidir. Samimidir ama, aklını kullanmadığı için ne yaptığının farkında değildir. Söyledim. Allah rızası için adam öldürüyor. Allah rızası için küfür ediyor. Ölesi var ki mesela Allah rızası için sahabeye küfür ediyor. mı yani. Evet. Ayet devam ediyordu. Kale Fel <gül> ve evet, vel Allah doğru söyledin dedi. Bu söylediğin haktır. Sen de doğruyu söyledin. Ben hep hakkı söylerim dedi Allah. Kâl fel hakku vel hakkı aqul. Ben hep hakkı söylerim. Yani İblis bile doğruyu söylediyse Allah bu doğrudur diyor. ''Sen iblisin, senin bu sözün yanlıştır.'' demedin. Neyi öğretiyor? Bir kafir de doğruyu söylese doğru doğrudur. Hak haktır. Senin düşmanın da olsa, o doğruyu söylediyse doğru doğrudur. Senin hep hakkı söyle diyor. Yok. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu, Herhangi bir konuda şahitlik yapmaya çağrıldığınızda şahitlik yapmamazlık etmeyin. Şahitliği yapın. Şahitliği doğru yapın. O şahitlik senin anan, baban, kardeşin aleyhine olsa bile yani benim yakınımdır. Ben ona göre şahitlik yapayım deme. Sakın bunu yapmayasın dedi. Onda bir zarar görsen bile zarar gelse bile Yanlış yapma dedi. Zarar gelsin. Hak'tan zarar gelmez. Zarar gibi görünür ama zarar gelmez dedi. Ayet devam ediyor. Le emle enne cehenneme milke And ki seni cehenneme koyacağım dedi. Kiminle وَمِنْ مَنْ تَبِعَيْكَ مِنْ هُمْ <أجمعين> Seni ve seninle sana tabi olanların hepsini, hepinizi toptan cehenneme dolduracağım dedi. Allah yemin etti. Seni ve sana tabi olan, her kim varsa hepinizi toptan cehenneme dolduracağım. Eğer Allah bizi şeytanla beraber cehenneme doldursun istemiyorsak ne yapmamız gerekir? Şeytani düşman bilmemiz gerekir. Şeytanın işini, fiilini, verdiği vesveseyi sevmememiz gerekir. Uzak durmamız gerekir. Bazen arkadaşlar söylüyor işte şeytan şöyle vesvese verdi, şeytan böyle vesvese verdi. Olmaz öyle. Yakışmıyor. Gerçekten bir mümine bu yakışmıyor. Şeytan vazifesini yapıyor. Sen niye şeytanla uğraşıyorsun? Onu dinliyorsun? Sana düşen hakla olmaktır. Sana düşen Allah'ın vahyiyle olmaktır. Sen yoluna devam et. Bırak köpek havlasın. Yok o da bakıyorsun onun peşinden gitmiş onunla uğraşıyor. Senin için onunla uğraşmak değil. O seninle uğraşıyor. Sana düşen onu ciddiye almamak onun verdiği vesuseye takılmamak köpek havlamış demek sen ki Rabbinin emrine itaatsizlik yaptın onun vahyine karşılık fikir beyan ettin senden hiç hayır gelir mi? uzaktır benden demek gerekir diyelim ki hata yaptık düştük senin Rahman Rahim Gaffar Tevvab Afu Rabbin var. Kah dedi önemli değil Allah. Kah. Kah yoluna devam et. Ve kezal ki cealna li kulli nebiyin adwan şeyatinel insi vel cin. Biz Cinlerden ve insanlardan olan her bir şeytani peygamberlere düşman kıldık. Cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar peygambere, peygamberliğe, Allah'ın vahyine düşmandır. <gülüyor> Onlar birbirlerine ederler. Birbirlerine halleriyle, tavırlarıyla, işaretle vahyederler. Zuhrufel kavuli hu gurura. Birbirlerine yaldızlı sözler söylerler. Ve lev e rabbuke ma fealuhu. Eğer Rabb'in dileseydi bunu yapamazlardı. Yani ben müsaade etmişim. Hakla hakikat bir yana batılla küfür bir yana olsun diye. Ama onlar, o şeytanlar şeytanlardan olan insanlar ve cinler birbirlerine yaldızlı sözler söyleyip birbirlerini aldatırlar. Yani sen ne güzel yapıyorsun. Sen ne akıllıysın. Sen ne güzel konuştun eyler. Hadi onları yer. Müminleri, Müslümanları yer. Allah'ın vahyine tabi olanları küçümse. Birbirlerini de evet, överler, birbirlerine yalnızca sözler söylerler. Evet, bilim adamı işte akıllı adam, modern, artık aklınıza ne geliyorsa, Kadının üzerinden elbisesini soyuyor. Modern kadın diyor. Evet, yaldıza bak, nasıl yaldıcı bir söz. Soyuyor, çıplak hale getiriyor. Medeni cesareti var diyor, medeni cesaret. Hadi gel de kafanı taşa vurma. Mü'min, Müslüman da durup seyrediyor. Bir süre sonra bakıyorsun, o da... Soru cevabı kaptırmış şeytana. Evet. Onun için bütün kardeşlerimiz bunu iyice anlamalıdır. Şeytan bir tek dışarıdan müdahale etmiyor, evimizin içinden de müdahale ediyor. Evimizin içinden televizyonla, internetle, evet başka şeylerle müdahale ediyor ki bu onun en büyük davet silahıdır. Davet silahı. Oradan kendine. Öyle bir davet yaptırır ki, öyle bir Allah yolundan saptırır ki, farkına bile varmayız. Bir de bakıyoruz ki, çoruk çocuğumuz gitmiş. Ateşten artık kurtaramayız. Yapılması gereken şey nedir? Bütün kardeşlerimize söylüyoruz. şeytanın, Şeytanın kullandığı bütün kanalları evden silmeleri gerekir. Yok işte efendim şu dizidir. Orada öyle hileler yapar ki hiç farkında olmadan şeytanın tuzağına düşer çocuğumuz, ailemiz. Kimin evinde huzursuzluk varsa bilsin ki orada şeytan vardır. Bilsin ki orada şeytanın hilesi vardır. Oyunu vardır. On gün boyunca kimin evinde huzursuzluk varsa bütün kardeşlerimiz bunu yapsın ama özellikle kimin evinde huzursuzluk varsa 10 gün boyunca televizyondaki kanalları silsin der. Sadece İslami kanallar kalsın. Allah'ı anlatan, peygamberi anlatan, doğru yanlış veya eksik anlatan bile fark etmez. Bir tek o kanallar kalsın. Buna beraber buradan bir şey öğrenmeye çalışalım diyelim. Yani hangisini dinlemek istiyorsanız, seyretmek istiyorsanız, o olsun. Fark etmez. Bütün mesele gönüller Allah'a dönsün, iblisle beraber olmasın. Bakın, on gün sonra eğer, evinize huzur gelmezse, şeytan oradan çıkmazsa, melekler oraya gelmezse, hesabını bana sor. Evet, ayet devam ediyordu. Rabbin dilemeseydi bunu yapamazlardı. Çünkü bu bir imtihan. Senin aydınlığı anlayabilmen için melek olmayı, melekleri meleke edilmeyi anlaman için şeytani görmen lazım. Yani ilallah diyebilmek için sen önce la ilah demen lazım. Onun için Allah buna müsaade etmiştir. Ve zehrhum ve ma yefterun. Onları o düzlükleri iftiralarla baş başa bırak. Seni ilgilendirmez orası dedi. Sen kendi işine bak. Bunu Hz. İbrahim'in söylemiş olması gerekir. Ya ebeti la teabudü şeytan evet, Babacığım dedi Hz. İbrahim şeytana abd olma. İnne şeytane kâne l-rahmani asiyyâ Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Rahman olan Rabbine asi olmuştur. Rahman olan Rabbine asi olup Rahmetten mahrum kalmıştır. Evet ayet devam ediyor. Ya eveti inni akafu. Evet babacığım dedi ben senin için korkuyorum, endişe ediyorum. En yemesse ki azabın minel Rahman. Rahman'dan sana bir azabın dokunmasından korkuyorum. Eğer Rahman azab ederse ne olur? Rahman olan Allah azap ederse azap ettiği o kimse öyle bir kötü durumda olması gerekir ki rahmetiyle tecelli eden Rahman ona azap etmiş olsun. Yani onda iyilikten, güzellikten merhamete layık hiçbir şeyin olmaması gerekir ki, bütünüyle iblis gibi olması gerekir ki, Rahman'ın gazabına uğrasın. Fetekûne li şeytâni Eğer Rahman sana azap eder, gazap ederse, şeytana dost olursun dedi. Bu durumda sen şeytanın dostusun demektir. Yoksa Rahman'ın azabına uğramazdı. İnne <İyip bir> şeytane elkom aduvun. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Fettehizuhu <Sessizlik> aduvah. Siz de onu düşman olarak bilin. Onu düşman edinin. ma yed'u hizbehu. O kendi taraftarlarını, kendisine taraf olanları, arkadaşlarını, dostlarını Askerlerini Liye kunu min O kendi arkadaşlarını ateş ehli olmaya davet eder. Cehennem ehli olmaya davet eder. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edin. Düşman edinmezseniz o taraftarlarını ateşe davet eder. Cehenneme davet eder. Ya amenu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, innemel hamru vel meysir, vel ensam, içki, kumar, dikili taşlar, ve ezlamu, ristun min ameli şeytan, bunlardan kaçının, bunlar, şeytanın ameli pisliktirler. Feshteni bohu, feshteni bohu. Ondan işteni edin ondan sakın, kaçın. Lәgla kum teflihun. Eğer böyle yaparsanız felaha erersiniz. Yoksa iflah olmazsınız dedi. İnne ma yürüdü şeytanı, şeytanın isteki odur ki dilemesi odur ki en yuqe a beyne kumul Bunlarla işkiyle, kumarla o dikili taşlarla aranızda kin sokmayı ister. Vel begda düşmanlık, buğzi sokmayı ister. Yani bu sizin aranızda düşmanlığı meydana getirir. Fil khemri vel meysiri işki ve kumar düşmanlık aranızda koyar. Ve de dekum en zikrillah. bir de sizi Allah'ın zikrinden ali koymak istiyor muradı budur. Ve ansela namazdan ali koymak ister fehel entum Siz bunlardan içkiden kumardan vazgeçtiniz değil mi buyur da Allah. Ve kul ibadi kullarıma söyle. Yaqulu lati Sözün en güzelini söylesinler. Konuşurken en güzel şekilde konuşsunlar. Sözün en güzelini söylesinler. İnne şeytane yenzagu beynehu. Şeytan onların arasını aşmak ister. Bozmak ister. Aralarını bozmak ister. Onun için sözün en güzelini söylesinler. İnne şeytane kane lil insani addû vel çünkü şeytan insanın apaçık düşmanidir. Aralarının bozulmasını istemiyorlarsa, eğer bana kul olmayı kabul etmişlerse, kullarıma söyle dedi çünkü, sözün en güzelini söylesinler. En güzel şekilde konuşsunlar. Ya eyyühellezine amelü. <gülüyor> Ey iman edenler! Utkulu silmi kahfe. Eğer siz iman etmişseniz, hep beraber toptan selamete, barışa girin. Ve la tentabu hutuvat Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer birbirinizle barışık olmazsanız, hep beraber toptan cemaat halinde, fert halinde, millet halinde, kavim halinde barışta olmazsanız şeytana uymuşsunuz. Şeytani adım adım takip etmişsiniz. İnnehu lekum aduven mebîn. Kesinlikle o sizin apaçık düşmanınızdır. Bunu bilin. Artık bunu unutmayın yani. Varsa bir sorun, varsa bir sıkıntı, varsa bir savaş, varsa bir kin, varsa bir boks, varsa bir nefret, varsa bir kötülük, bir zulüm, bilin ki orada şeytana uyulmuştur, tabi olurmuştur. Adım adım şeytan izlenmiştir. Oradakiler Allah'ı dinlememiş. Sözün en güzelini söylememiş. Wala yasuddanakumü şeytan. Şeytan sizi alıkoymasın. Size set olmasın, engel olmasın. İnnehu lekum adûnun mübin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Evet. Yani barışa mani olmasın, kardeşliğe mani olmasın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Size set olmasın. Önünüze geçmesin. Onu çek önünden demektir. Kov oluyor önünden. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِيْهُونَ اَمْوَالَهُمْ رِيَا nas O kimseler ki mallarını insanlar görsün diye Riya ile mallarını verirler. İnsanlar görsün diye infak ediyor. وَلَا يُؤْمِنُونَ billah. Böyle yapanlar Allah'a iman etmemiştir. bil بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ ahirete iman etmemiştir. Verdiğini Allah rızası için vermiyorsa, ebedi hayati için vermiyorsa, gösteriş olsun, gösteriş yapıp veriyorsa, evet onlar Allah'a ve ahirete iman etmemiştir. وَمَنْ yekuni şeytanı lehu Karina Şeytan kime arkadaş olursa o böyle yapar. Bununla beraber فَسَاَ قَر۪ينَا e o ne kötü arkadaştır. fariq huda Allah bir kısmına hidayet verdi ve farihen hakka aleyhim delale bir kısmının üzerine de delalet hak oldu. hesaptılar delaleti hak ettiler. İnnehum ittahazû Evliya evliyâe min Çünkü onlar Allah'tan başka şeytani dost edindiler. Dostun Allah olması gerekirken Allah'ı dost edindiler. Ama bir de Allah'ın berisinde min şeytani de dost edindiler. Yani şeytana uydular, Tabi oldular. Şeytanın verdiği vesveseyi, şeytanın yolunu sevdiler. ve en nehum muhtedun işin daha kötüsü bunu böyle yaparken onları bir de hidayette olduklarını zannediyor. Hidayette olduklarını hesap ediyorlar. Hesapları böyledir. Kime söylüyor bunu? Müminlere söylüyor. Sözde Allah'a iman etmiş, bir de şeytanı Allah'ın birisinde dost ediniyor. Bir de hidayette olduğunu da hesap ediyor. Şeytana dost olmuşsa Allah'ın dostluğu nerede kaldı? Elem enna ersenne şeytane alel kafirin evet, görmedi mi buyurur Allah? Biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Teuzuhum eza Onları tahrik edip kışkırtır. Şeytan gibi kışkırtıyorsa o kafirdir. Kim şeytanın peşine takılmışsa o kafirdir. Hel ünebi ukum ala men tenazzalu şeytan. Şeytanın kime indiğini size haber vereyim mi? Allah buyuruyor. Tenazzalu ala kulli afakin esin. O şeytanlar her Gerçeği ters yüz eden, hakikati ters yüz eden, hakikati inkar eden, görmezden gelip, batırı hakkın yerine koyan, yani doğruyu, Allah doğru budur diyor, o başka bir şey getirip, yok doğru budur diyor. Doğru öteki olunca, hakikati ters yüz etmiş oluyor çünkü. لِكُلِّ اَفَاكِنْ اَسِمْ Bir de, her günahkara dedi günahkar ve yalancı. Hem bir yandan hakikati inkar edip ters düz ediyor, bir yandan da evet, günahkar dedi. Şeytanlar bunlara iner. Yani peygamberin vahyine tabi olmuyor. Şeytan ona vesveseyi vahy ediyor, ilham ediyor. Yülkûnes <gülüyor> sema, Bunlar Evet, şeytana kulak verirler ve ekserühüm kazibun çoğunluğu yalancıdır çoğunluğu yalancılara kulak veriyor hakkın hakikatin olmadığı yerde yalan vardır zan vardır vehib vardır şeytanın yani vesilesi vardır başka bir şey yok innel mubaddirine kanu ihwanu şeytan o saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler ve kana şeytanu lir şeytan ise Rabbine karşı nankördür Rabbi ona nimet vermiş o saçıp savuruyor onu Allah yolunda sarf edip ebedi hayatını kazanmak yerine saçıp savuruyor Bunlar şeytanın kardeşleridir dedi. Arkadaş değil, bu sefer kardeş dedi. Aynıdır dedi yani. Şeytan Rabbine karşı nankördür. Nankörlüktür bu dedi. El <tik> şeytanu ya'idukumul fakr. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Ve ye'emurukum <tik> bil fahşâ. Şey Fahşayı <-i> emreder, Aşırılığı, aşırı gitmeyi emreder. Wallahu <tik bir> ya'idukum şey <emreder> مَغْفِرَتًا münhu. Allah da size kendinden bir mağfireti vaat ediyor. Sen yanlış yaptınsa tövbe et dedi. Mahfiret işte seni mağfiret edeyim, hiç yanlışı yapmamış gibi muamele edeyim dedi. Seni temizleyeyim dedi yani. وَفَدْلًا Allah kendinden sana bir fazileti vaat ediyor. İkramı vaat ediyor. Seni yüceltmeyi, Hazreti insan yapmayı fazilet budur. Vaat ediyor. Vallahu alim. Allah vasıı ve alimdir. Rahmeti sınırsız olandır. Rahmeti her şeyi kuşatandır. İlmi her şeyi kuşatandır. Zatıyla sıfatıyla tecelli edip bütün varlığı kuşatandır. Ve her şeyi bilendir. İnne mazalikumu şeytanu evliya. Şeytan ancak dostlarını korkutur. Kim şeytanın korkutmasıyla korkarsa o şeytanın dostuydur. Fe <gülüyor> Onlardan korkmayın dedi Allah. Şeytandan korkmayın. Şeytanlaşmış insanlardan korkmayın. Allah'a düşman olanlardan korkmayın. Ve <gülüyor> kafuni, Benden korkun dedi. Korkacaksan benden kork. Benden korkman lazım. Beni kaybetmekten korkman lazım. Bana abdurlamamaktan korkman lazım. Niye şeytandan korkuyorsun? اِنْ müminin. مُؤْمِنِينَ Eğer siz müminseniz, mümin değilseniz korkun. Eğer müminseniz, onlardan değil, şeytandan değil, benden korkmanız gerekir. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُخَاتِلُونَ fi سَوِيلِ O kimseler ki, Evet, müminlerdir, iman etmişler. Allah yolunda savaşırlar. Allah iman edenleri anlatıyordu. <gülüyor> Onlar Allah yolunda savaşırlar. bi <gülüyor> Kafirler de şeytanın yolunda savaşırlar. Allah'tan başka her neyin yorunda savaşırsa savaşsın, o tağuttur. Allah'tan başka her ne olursa olsun. O şeytanın gösterdiği bir yoldur. Evet, kafirler de şeytanın yorunda savaşır. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَا Şeytan, Şeytanın dostlarını öldürün. اِنَّ de شَيْتَانِ كَانَ دَعِفَ Şeytanın tuzağı zayıftır dedi. Şeytanın dostları nerededir? Bizde. Gönlümüzde. Onu öldür dedi. Nefsin o şeytani halini öldür dedi. Temizle dedi. Ya Allah yolunda savaşırsın, şeytana galip gelirsin ya da şeytanın yolunda savaşırsın kafir olursun dedi. Bir de Allah korkma dedi. İnne keyde şeytani kana da'ifa. Şeytanın tuzağı zayıftır dedi. Şeytanın gücü zayıftır dedi. Sen bunu yaparsın, yapabilirsin dedi. Yani kendini, nefsini, bütün azalarını şeytanın kontrolünden kurtarabilirsin dedi. Bu savaşı kazanırsın dedi. Kazanabilirsin dedi. Kazanırsan ne olur? Kazanırsan onların şeytanın yerini melekler alır, melekler alır. Ve makân ellehu aleyhim min sultan. Oysaki şeytanın iblisin onun üzerinde, insan üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktu, bir saltanatı yoktu. İlla linnâleme men yu'minu bil ahireti. Neden biz böyle bunun olmasına müsaade ettik? Ahirete iman edenleri ayıralım diye. Ahirete iman edenler belli olsun diye. Ahireti sevip tercih edenler belli olsun diye. Kim ahireti tercih ediyor? Kim başka şeyi tercih ediyor? Bu belli olsun diye. Mimmen <gülüyor> <gülüyor> Kimi ayıracak? Ahiret hakkında şek ve şüphe duyanları ayıracak. Eğer biri ahirete karşı şüphe içindeyse, şüphesi varsa, bu durumda o şeytana uyar ve tabi olur. Ve Rabbüke ala kulli şeyin hafiza. Senin Rabbin her şeyi koruyandır. Her şeyi muhafaza edendir. Her şeyi görüp gözetendir. Yani korkma. Rabbin seni korur. Seni muhafaza eder. Sen Rabbinin gözetimi altındasın. Eğer müminseniz. <gülüyor> Kemeseli şeytan. Şeytanın durumu şöyledir. İskale lil insani yükfur. İnsana küfür der nankörlük yap der, kafir ol der. Ve le insan kafir olunca, nankörlük yapınca, yani Rabbine karşı nankörlük yapınca, "Kale inni beriun minke." Şeytan der ki, ben senden beriyim. Ben senden uzakım. Ben senin gibi değilim ve olamam diyor yani. İnni Alemin. Çünkü ben Ademlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Kim söylüyor? Şeytan söylüyor. Yani kafir olanlar, Allah'a karşı nankörlük yapanlar, şeytan onlara ben senden beriyim, ben Arabi'nin Rabbi olan Allah'tan korkarım, ben bunu yapmam. Diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَرْ تَدُّ عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى kendilerine hidayet belli olduktan sonra, onlar hidayete erdikten, hidayeti anladıktan sonra o dönenler, irtidat edenler, küfre düşenler, اَشْشَيْتَانُ lehu, Onları şeytan kışkırtmıştır. Onlar da şeytanın kışkırtmasıyla şeytana uymuştur. Şeytana tabi olmuşlardır. Onun için hidayetten sonra derlete düşmüşlerdir. Ve emle lehum. Bunun sebebi onlar uzun emellere kapılmışlardır. Dünya hayatı hakkında uzun uzun hesap yaptıkları içindir. Uzun emeller. <gülüyor> ve ve rabb Rabbi ki Rabbine andolsun ki, Rabbine yemin olsun ki, le nahşurannhum ve, şey, ve şeyatine sümme le nuh dirennehum hevle cehenneme cisiyya evet. evet. evet. ant olsun ki biz onları da o şeytanları da mutlaka harç edeceğiz huzurumuzda toplayacağız sonra onları cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanları. Cehennemin etrafında diz çöktürüp hazır bulunduracağız buyuruyor. Çünkü onlar burada da cehennemin etrafında diz çökmüş ve hazır bulunuyorlar. Nerede bir şeytanlık varsa parmağını oraya sokuyor çünkü. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık varsa, nerede bir günah varsa, Allah'tan uzaklaşma varsa parmağını oraya sokuyor çünkü. Bu cehennemdir. Onlar da cehennemin etrafında şu anda toplayıp toplanıp diz çökmüşlerdir. Şeytana itaat etmişlerdir. İsyana itaat etip diz çökmüşlerdir çünkü. Onun için orada cehennemin etrafında hazır toplanırlar. Çünkü burada halderi odur da ondan. <gülüyor> ve lakin saddaka alayhim iblisu zannahu andolsun ki iblis insan hakkındaki zanını tasdik ettirdi doğru söyledi ispatladı ne demişti insanların çoğu kendime bağlayacağım çoğunu ni şükreder bulmayacaksın çoğunu azdıracağım demişti evet, zannı doğru çıkardı. deyip fattabahu çoğu o رأيودي İnsanlar ona şeytana tabi oldu. Peygamber'e tabi olması gerekirken İblise şeytana tabi oldu. İlla feriken minel müminin Ancak müminlerden bir fırka müstesna dedi. Müminlerden bir fırka feriken minel müminin Müminlerden bir fırka müstesna gerisi şeytana iblise tabi oldu. Acaba bu bir fırka mümin kimdirler? Nasıl yapalım da o bir fırkalık müminlerden olalım? Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Biri hariç, 72'si ikisi cehennemliktir buyurdu. Biri hariç. Evet, bu ayetin tefsiridir bu. Müminlerden bir fırka hariç, gerisi iblise tabi olduğu dedi. Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezgun eğer şeytandan sana bir vesvese, bir kışkırtma gelirse, tastaeiz <gülüyor> billah. Hemen Allah'a sığın. İnnehu <gülüyor> semi'un alim. Çünkü Allah seni bilir ve seni işitir. Allah seni korur yani. Hemen Allah'a sığın. Innellezina <gülüyor> <gülüyor> takav idza masa hum taifun min şeytan O takva sahiplerine şeytandan bir vesvese geldiğinde tezekkeru. Hemen düşünürler. Hemen tefekkür ederler. Hemen Allah'ı zikrederler. ve izahum müfsiru. Hemen bakarsın ki şeytanın hilesini görüp bilmişlerdir. Anlamışlardır. Allah'ı hemen zikrediyor. Hemen tefekkür edip düşünüyor. Onun şeytanın hilesini olduğunu hemen bakarsın ki görmüş, hemen anlamış. Kimdir bunlar? Takva sahipleri. Şeytan, takva sahibi demek, veli demektir. Veliye de hile yapabiliyormuş. Ve verebiliyormuş. Ve izâ qara <gülüyor> etel Kur'anı, Kur'an'ı okuduğun kıraat ettiği zaman Euzü billahi mineşşeytanirracim Kovulmuş taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Ve kul Rabbim, eûzu de ki Rabbim sana sığınıyorum. Min hemeze atiş Şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım de. Allah sığınmaya davet ediyor. <gülüyor> Aynı şekilde Kur'an'daki son iki Felakverna Suresi de Allah'a sığınmadır. Son iki ayet kaldı şeytanla ilgili. O da tamamlayayım. Meleklere imanı inşallah bir dahaki haftaya anlatacağız. Akletmeden, anlamadan, Gece gündüz ibadet etsek bile şeytanın tuzağına düşmekten kurtulamayız. Onun için aklımızı kullanıp önce anlamamız gerekiyor. Bilmeden, anlamadan neyi tefekkür edeceğiz? tuzağa düşmemek için bir ilmimizin, bir bilgimizin olması gerekir ki tuzağa düşmeyelim. Onun için sohbetin çoğunu anlatmaya ayırıyoruz. Son iki ayeti de beraber anlayalım inşallah. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler la tattabiu kutuwati şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytani adım adım takip etmeyin. Ve men yetabiu kutuwati şeytan kim şeytanın adımlarına uyarsa tabi olursa ve innehu ye'muru bil fuhşai vel münker. Bilsin ki şeytan fuhşayı, fuhşiyatı, aşırılığı ve kötülüğü tavsiye eder, emreder. Ve levla fadlullah aleykum ve rahmetuhu. Eğer Allah'ın fazileti ve rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı, mazeka mulkum min ahadin ebeden. Sizden hiçbiriniz, hiç kimse ebediyen ondan kurtulamazdı temize çıkamazdı. Yani her biriniz mutlaka şeytana uymuşsunuz. Adımlarına tabi olmuşsunuz. Eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki rahmeti olmasaydı, fazli olmasaydı hiç kimse temize çıkamazdı. Ama Allah rahmetiyle, fazliyle muamele ediyor, sizi temizliyor. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِي men yaşa ama dedi Allah dilediğini temizler. Dilediğini diliyeni temizler. Kim temizlenmeyi dilerse Allah da onun temizlenmesini diler ve onu temizler. Yani istiğfar et dedi. Temizlenmeyi iste dedi. Bana dön dedi. Şeytana bulaşma dedi. Bulaştın kirlendin. Bu durumda senin yapman gereken şey temizlenmeyi istemektir. Nefsini tezkiye etmeyi istemektir. Sen temizlenmeyi istersen ben de senin temizlenmeni istiyorum ve seni temizlerim. <gülüyor> Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Senin bunu isteyip istemediğini Allah bilir. Dua edersen Allah bunu işitir. Muameleyi ona göre yapar. Yapmazsan tercihse nedir? temizle çıkamazsın. Bir de kıyamet günü şeytan iblis kendini savunur. Hiç kimse iblis bana böyle yaptı, onun için böyle oldu diyemez. Onu mazaret gösterip kendini temize çıkaramaz. Ve kâle şeytanı lema kudiel emr. İş olup bittikten sonra, hesap görüldükten sonra, cennetlikler cehennemlikleri belli olduktan sonra, şeytan der ki. Allaha اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ hak. Allah size vaatte bulundu. Elbette ki Allah'ın vaadi haktır. Her neyi vaat ettiyse şu anda onun hak olduğunu hepiniz gördünüz. Neyi vahyetmişse şöyle yaparsanız cennete gidersiniz, böyle yaparsanız cehenneme giderseniz cenneti vaad etti, öteki tarafta cehennemi vaad etmiş, gördünüz ki Allah'ın vaadi haktır. <gülüyor> ben de size vaatte bulundum ama vaadimden döndüm. Yalan söyledim. Şunu şöyle yaparsan, böyle hayatı böyle yaşarsın. Ebediymiş gibi gösterdim. Aynı zamanda vaatte bulundum. Allah'ın rahmeti çoktur. Bir şey olmaz. Sen böyle yap seni affeder, sonra tövbe edersin deyip tövbe etmeni, iman etmeni, Allah'a dönmeni geciktirdim. Yalan söyledim. Vaadımda yarancı çıktım yani. Sonuçta kurtuluşu vaad ettim ama her bir insan zaten şeytanın bu şekilde vaadine kapılıyor ki yanlış yapıyor. Öyle ki insanlara küf etmeyi ibadetten sayanlar vardır. Hakaret etmeyi ibadet sayanlardan vardır. Kim yaptırıyor? Kim bu vaade bulunuyor? Şeytan. Ama diyor ben yarancı çıktım. Vadi hak olan Allah'tır. Nerede vaade bulunmuş? Kur'an'da. Başka vadi var mıdır Allah'ın? Kur'an'daki vadi neyse Allah'ın vadi odur. Ve me kâne li aleykum min sultan Benim sizin üzerinizde hiçbir saltanatım, hiçbir gücüm yoktu. Yani sizi hiçbir şeye ben zorlamadım. Çünkü benim böyle bir gücüm yok, böyle bir yetkim yok. Ancak sen beni davet edersin, melekleri kovarsın, benimle olmak istersin, bana dost olmak istersin, bana teslim olursun, kendini bana teslim edersen ben de seni kullanırım. Sen yapmazsan benim böyle bir gücüm yok. Sen kendin sen beni tercih edersen gücüm olur sende illa en davet ben sadece sizi davet ettim benim bütün gücüm bu davet etmektir vesile yaptım li siz de hemen bana icabet ettiniz davetime icabet ettiniz Allah da seni davet ediyordu neye davet ediyordu iman etmeye davet ediyordu kendine davet ediyordu Allah'ın davetine icabet etmediniz benim davetime hemen icabet ettiniz 살아 telumuni ve lumu enfusakum beni lometmey beni qınamayı kendi nefsinizi qınayın kın kendinizi qınayın ma <gülüyor> ana bi misrihikum ve ma entum bi misrihiya ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. oran olmuştur iş bitmiştir اِنِّي كَفَرْتُ بِي مَا اَشْرَكْتُمُونِي مِنْ Ben sizin, beni Allah'a şirk koşmanızı bundan önce de reddetmiş etmiş ve kabul etmemiştim, bunu kabul etmiyor. Yani, sanki benim sizin üzerinizde bir yüzüm var da, ben onu yapmışım, bunu kabul etmiyor, bunu daha önce de söyledim gibi, benim böyle bir şeyim yoktur, ben davet ettim, siz de davetime icabet ettiniz beni Allah'a şirk koşmanızı kabul etmiyorum. Yani sen Allah'ı tercih etmeyizce iblisi, şeytani Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. Yani böyle bir şeyi benim için söyleme. Allah'a sığınıyorum böyle bir şeyden dedi. İnne zalimine lehum azabın elin. Muhakkak ki zalimler için iç yakan elin bir azap vardır. Dedi. Kendini de savundu. Allah hepimizi şeytani düşman olarak bilenlerden eylesin. Melekleri iman edip, melekleri sevip, melekleri dost bilenlerden eylesin. Amin. Şeytanın tuzağına düşenlerden eylemesin. Amin. Şeytanın adımlarına uyanlardan eylemesin. Amin. Şeytanlaşmış insanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Şeytanın amelini, işlerini, içkiyi, kumarı, günahı kerih görenlerden eylesin. Amin. Gerçek manada kendi gönlünden, kendi nefsinden, kendi aklından, fikrinden, şeytani kovanlardan, temizlenenlerden eylesin. Amin. Akli melekelerini kullanıp, güçlendirip kemale erdirenlerden eylesin. Amin. Gerçek bana da akrını kullanıp, tefekkür edip, tezekkür edip, tahakkul edip, tedbir edip, tedbirini şeytana karşı alanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Sohbeti biraz fazla uzattık. İki saatten fazla oluyor. Aslında sohbeti dinleme ölçüsü yaklaşık bir saattir. Bir saate kadar insan dinleyebilir, anlayabilir, bir saatten sonra... ...dinlemek, anlamak gerçekten zorlaşır. Bu neye göre, bunu söyledim? Bütün... Yani bilime göre, tapa göre, neye göre bu böyledir. Ama doğrusu böyle değildir yalnız. Aklı kullandıkça göreceğiz ki... bir saat değil... en az iki saat... dinleyebiliriz. Belki beş saat de dinleyebiliriz. Eğer ben burada iki saat boyunca anlatıyorsam dinleyenler de rahatlıkla iki saat dinleyebilir demektir. Onun için böyle... <gülüyor> Bu tarafa da taviz vermiyoruz. Şeytanın bu verdiği, vereceği ve de taviz vermiyoruz. Mesele gönlümüzü orada hazır bulundurmaktır. Aldığımızı, gönlümüzü açıp almaktır. Mesela buradan çıkınca gerçekten hiçbir şeyi hatırlamayabiliriz. Ya da 5-10 kelime hatırlayabiliriz. Ama bilelim ki Allah insanı öyle bir yaratılışla yaratmış ki Hepsini hafızaya kaydetmiş durumdadır. Düşünse aklına gelmez. Öyle bir an gelir ki önüne gelmiş. Oradaki bilgi hiç aklına gelmeyen bilgi o anda devreye girer ve onu kullanır orada. Allah kullandırır. Bir kelimesi bile boşa gitmemiştir, gitmez. Böylesine olmuş durumdadır. Onun için boşuna yani bir şey aklıma gelmediği her şeyi unuttum demiyoruz. Bilelim ki hafıza onu kaydetmiş. Aynı zamanda orada gönüle ait olan işlemi de yapmıştır. Orada kazanmışız yani. Gönülde birçok kapileri açmıştır. Sonra geri zamanı gelince bir de bakıyoruz ki hemen ortaya çıktı. Anlarız ki ben bunu da biliyordum demek ki. Demek o zaman unutmuştum ama şimdi aklıma geldi diyoruz. O anda lazımdı, lazım olduğunda hemen ortaya çıkar. Bu Allah'ın guruna verdiği özelliktir. Yaratmasındaki özelliği öyledir. Yoksa boşa gitmiş olur. Olur mu boşa gitsin? Hiç yakıştır mı? Boşa gitmiyor onun için. Allah hepimize razı olsun.